namaz kılarken gözlerini semaya dikiyormuş ve bunun üzerine ayet-i kerime inmiş. Abdurrezzak bunu şu ilave ile rivayet eder ve Allah Celle Celaluhu kendisine huşuğu emretti. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde mahalline bakmaya başladı. El Hakim ve El Bey Hakî Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan